Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sabah sabah bize de bir eğlence oldu bu şarkı. 8.28 sevgili dinleyiciler saatimiz. Pazartesi sabahında Esprilerle, şakalarla, gündemdeki ayrıntılarla Oktay Demirci karşınızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. Macera dolu e, modern sabahlarda Fahir Öğünç e, yepyeni bir harekete imza attı. Ve Business class uçarak bir seyahat gerçekleştirdi. Fransa temaslarına başladı. Başladı. Biz de bu, bu hafta sonuçlarını önümüzdeki hafta ancak alabileceğiz. Yo belki e, bizi oradan bildirecek. Hadi canım. Yani bilmiyorum öyle bir giderken öyle bir şey dedi. Ama e, gitme enerjisiyle mi söyledi onu bilmiyorum. Ben Tabii de, abi... ben size bildireceğim ya hiç şey yapmayın falan mı dedi? Ben onu niyeyse yayında bildirir falan diye düşündüm ama yanlış da bir şey düşünmüş olabilirim. Ben size dedi, hiç dedi şey yapmayacağım dedi. Oradan dedi ben sizin e, Lyon'daki temsilciniz olacağım dedi. Tamam en, abi en falan. En havalısını kaptı ya. Hakikaten biz ikimiz de Ankara temsilcisiyiz. Lyon temsilcisi. Öyle ama e, her şey yolunda. E, temsilcimiz e, yerine ulaşmış. Paket yerine ulaşmış sevgili dinleyiciler. Hiç merak buyurmayınız. Çünkü sonra dinleyicilerimiz de var. Gittimiz asalim vardımı yerine falan varmış, diye. Varmış varmış. sevgili yapsın. dinleyiciler. Varmış diyoruz. Hoş geldiniz gibi Bey şehrimize. Teşekkür ederim. şehirler arası bir yolculuk yaptınız geldiniz. Ben de bir e, kısa süreli bir dönem modern sabahlar İstanbul temsilcisi oldum. Temaslarınızı yaptınız geldiniz. Temaslarda bulundum ve e, özetleyerek geldim. Çok güzel. Özeti ama unutmuşum orada otelde. Hadi ya orada mı kaldı? En son şey yaptım. Her şeyi topladım özet Allah falan filan derken de o sırada da havalı yolundaydık. Şimdi yani. bir daha özet çıkar. Bir iki gün uğraş desek ııı ee, çıkaramaz mısın artık? Geçti yani, mi? Yani ee, ııı çıkarırım tabii. Sonuçta notlarım duruyor da sıcağı sıcağında daha güzel olurdu. Ben o Bunu zaman artık özet değil e, birkaç gün daha bekleyelim bari anı haline getirelim. Anı haline getirebilirsin veya e, tekrar yani. bir şehirler arası temasta bulunmak durumundasın. O da olabilir yani birkaç gün içinde tabii yaşanmışlık oluyor. Bir ay sonra anıya dönüşüyor. Aradın mi? mı oteli? Oteli aradım. Benim özetlerim var orada lütfen kaybetmeyin diye. Saçmaydı attık dediler. Ee, demek o da ki, bir şey oldu yani. Demek ki saçmaymış. Demek ee, ki saçmaymış. Yani. Demek ki saçmaymış. Neyse. İstanbul'da yaşayan adama saçma gelmiş olabilir ama. Ziyaretçi için anlamlıydı aslında. Anlamlıydı diyorsun. Peki. Bugün 19 Ocak sevgili dinleyiciler. Ee, pazartesi. Ee, ülkemizden haberler e, yine gerçekten tarzda. alıştığımız tarzda, alıştığımız tipte. Ee, o yüzden böyle hemen yurt dışından haberlere mi girelim? Yoksa ne yapalım? Bir e, Hrant Dink'i alalım istersen. Hrant Dink'le başlayalım. Tamam Hrant Dink e, cinayetinin üzerinden 8 sene geçti. 8 seneden sonra başka bir boyuta geçti cinayet. Başka bir hesaplaşmanın malzemesi yapıldı. Hala gerçeğe ulaşma yolunda ilerlendi mi? O konuda içimiz rahat değil. Evet, 8 yılda toplam 6 savcı değişmiş soruşturma dosyasında. Ee, bu zaten herhalde anlatıyor. Hakkında işlem yapılmayan kamu görevlilerinden 2 e, polis geçen ay içerisinde e, tutuklandı. Hı hı. E, hakkında yakalama kararı çıkarılan e, bir emniyet müdürü var biliyorsun Evet. E, şu anda hala görevde kendisi o yakalama kararına rağmen yani bu son gözaltına alınmalar soruşturmalı başka boyuta kaydıda da, adalet arayışından ziyade başka hesaplaşmalar olduğunu bildiğimizden o da şey değil e, 8 yıldır bir arpa boyu yol gidilmemiş oldu hakikaten evet, 8 yıldır hiç değişmediler diye e, bir gün gazetesinin manşeti de bu zaten hiç değişmediler Ahbarik diye e, Hrant fotoğrafıyla manşete taşımış. E, bugün saat 13'te e, Taksim'den başlayıp e, Agos gazetesinin önünde sona erecek bir yürüyüşle e, Hrant Dink anılacak. E, bunu da buradan duyurmuş olalım. Hı hı. Bir kere daha sevenlerine sabır. Artık sabır da değil ya. Yani sabır da dilemek Akıl değil. Akıl de, sağlığı dilememiz e, gerekiyor. Bir an önce Bu artık soruşturmanın e, sona ermesini Beklediğimizi bir kere daha söyleyelim. En baştan beri bekleniyordu da soruşturmanın devam etmesi bile bir teselli aslında şimdi. Ama Şeralop diye kapatılması da az rastlanan şeylerden değil ülkemizde. Öyleymişti oradan şey olmuştu da falan filan diyerek de böyle bir e, hızlı bir şekilde de kapatılabilirdi. Ama işte bu gündemde tutulması işte olayın yıl dönümlerinde... ...böyle yürüyüşler yapılması, tepkinin gösterilmesi de o dosyanın hop kapatılmasını engelliyor biraz. O yüzden çok anlamlı aslında bugünkü yürüyüş bu taraftan da. Evet, avukatından gelen açıklamalar var. Din Kahlesi'nin avukatından zaten e, sürekli açıklama yapıyor. Hakan Hı -hı. Bakırcıoğlu bugün de e, bazı açıklamalar yapmış... Ee, o gün Samast'ın beyan ettiği hususlar Araştırılmalıdır ancak biz onun ifadesini Baza almıyoruz çıkış noktamız orası değil İstanbul savcılığı da soruşturma yürütürken Samast'ın ifadelerini esas alarak Yapmadı bu soruşturmayı demiş ee, Çıkış noktası o değil Ama onu, onu da e, Göz önünde tutmak lazım demiş Yani şu anda pek bir şey göz önünde Değil gibi evet. anlaşılıyor hmm. Başka neler olmuş Ortağ Bey Fahir de yok tabi Bütün gazeteleri almış oldu bu sefer önüne Onun evet. ağırlığı var Evet biraz ağır tuttu bir de Bugün fazla mı ek vermişler ne olmuş yani Pazartesi günü sen tabi ekleri ayırdın Bulmacalar dışında da mı ekler var nasıl <gülüyor> Bulmacalar dışında da ekler var Bazen de şey çıkıyor Biliyorsun mesela bir gazetenin Antep, Antep eki çıktı evet, geçen doğru, doğru. hafta Yani öyle bir karışma Durumu da var Bir uzmandan bir öneri var Hafta sonu dikkatimi çekti bu ee, Kokular kitabının yazarı Vedat Ozan. Hı hı. Ee, uygulamaları koku, Uygulamalı koku atölyeleri gerçekleştirerek koku bilincini arttırmayı e, amaçlıyor. Ve arttırdığını söylüyor. Yani arttırıyor. Leş gibi arttırıyor. kokuyor burasından daha güzel. <gülüyor> o mis gibi koktu, leş gibi koktu diye iki tane ucumuz var. Ama bunun arasında başka tonlar da var. İşte o kursa gidenler bunu öğreniyor. Valla koku çok önemli demiş ee, Vedat hocamız. Ee, uzman Vedat Ozan. E, hayatta kalmamızı sağlayan geçmişle bağımlarımızı geleceğe dair algımızı güçlendiren koku duyusu e, çok fark edilmeyen ama hayatımızdaki kaliteyi hayatımızın anlamını bize e, sağlayan şey demiş e, ne denir imkan o yüzden koku duyusu esas sigorta kapsamına alınmalı demiş hangi konudan konuşurken burundaki bilmiyorum koku ama. şeyimiz bu evet burun yani, bur yani, yani. Bizim yani kendi burunla aldığımıza göre koku alma şöyle bir. kabiliyetimizi Tabii Sigorta sig altı. sigortalatın demiş yani eğer şeyse e, durumunuz varsa sigortalatın demiş o da biraz da şeyde olabilir mi ya yani sonuçta koku uzmanı şey diyecek de yani bireysel emeklilik şart diyecek değil herkes kendi işine en önemli gösteriyor onunla da ilgili olabilir yani... önemli kokun bize bir de kokular aslında bizim dışımızda yani sen kendini da çok iyi eğitsen bile Hı. ne kokuyorsa onu alıyorsun sen çok iyi eğittin. Hmm, bu arkadaş pastırmaymış, yemiş. Bu arkadaşın falanası dört günlük falan diye. Yani bu kadar ince şeyleri ayırt edebilirsin ama ne kokuyorsa onu kokluyorsun. Ben kokuyu çok güzel alıyorum bu sana. Şimdi ter kokusu geliyor ama bana pastırmayı ben onun içinden üç ton alabiliyorum falan gibi durumun yok. Yok tabii de sen... Leş kokuyorsa leş kokuyor. Sen o leşi daha da net koklarsan ne istersen on defa sigortalatın. Sen yani ama şey diye düşünme ya yani. Hep bir, birinin üzerindeki Maalesef ya, öyle ya ter ya da pastırma kokusunu ek, hayal ettin şimdi pazartesi pazartesi. E kokuyu başkası belirliyor da ondan hep hepimizin şikayeti. Bindin bir yere veya birisi evine misafir olarak geldi. Ayakkabıları çıkarayım mı? Çıkarmasa daha rahat edersin falan demek durum oluyor. Doğru yani öyle bir durum tabii var. Yani eğer pastırma yemiş senin burnunu kemiğine dayandıran adam varsa ona yapılacak bir şey yok. Ama mesela bir ortama girdin. evet, Bir ortama girdin. Ondan sonra şöyle bir, bir şey kokuyor. Onun dışında başka bir şey kokuyor. O başka bir şey herkes alamıyor mesela o kokuyu. Tamam mı? İkin, senin ikinci aldığın Hı -hı. kokuyu. İşte o seni geçmişe götürüyor. Belki işte ilkokul yıllarına götürüyor seni. Belki geleceğe dair böyle bir kanca atıyorsun. Orada şey olabilir işte. Anladın mı? Ya adamın söylediği bu yani. Yani tamam iyi canım, koku o... almak çok önemli diyor yani. Ama iş sürmek için değil bu herhalde. Gerekirse... Gene belki iz... doğru sipariş vermek için olabilir. Bakayım. Bir yere gittim mesela. Herkes yumurta söyledi. Sen orada gizli bir pastırma kokusunu aldın. Pastırmalı yumurta söyledin gibi mi? Bakayım dur bakayım Vedat Bey ne Yoksa demiş? Yoksa zamanında bir kere pastırma almıştık. Onun anılarını tekrar yaşatması hiç söylememe gerek kalmadı. Dilimde o tatlı canlandı. Pastırma parası da cebimde kaldı gibi mi? Ee, Vedat Bey şöyle demiş. Gerekirse iş sürmek için de kullanılır demiş. Doğru. Tam senin verdiğin sorduğun soruya cevap vermiş daha doğrusu. Bizim bir programımıza koku uzmanını davet edecektik. Ne oldu? Evet doğru. Valla kaynada gitti ya. Onun bir yaz zamanı tanışmıştık. Buna öyle bir çat kapı yapmayalım da güzel şey yapalım. Güzel banyomuzu yaparak gelirim o gün Tabii yayına. Canım, adamın yüzünü... Valla laf söz olur. Yüzünü astığı anda hemen kendimize döneceğiz. <gülüyor> laf söz. Laf söz olur çok korkarım. Modern sabahların stüdyoları kokuyormuş değilim. Bir de koku uzmanı olduğun zaman yani şimdi mesela insanların dürüstlüğü konusunda da pek çok şey kafanda oturacak. Ne Nasıl yani? Bir yerde oturuyorsun beş kişi bir sessizlik anında bir çirkin bir koku yayıldı. Tamam. Herkes birbirine bakıyor kim yaptı diye. Koku uzmanı kimin yaptığını biliyor ama o yapan adamın da sanki kendi yapmamış gibi etrafa kim yaptı ya yani nereden geldi bu koku diye... Bakmasını da görüyor. He. Sen yapmışsın. Niye böyle başkası yapmış gibi davranıyorsun? Fanti insandan da soğursun. Mesela bak vücut kokusu diye bir şey varmış. Vedat hocamın derslerinden bir e, özetlere ulaştık şu abi, anda. Ne abi? Herkes birbirini kursta kokuyor. Herkes sağdakini koklasın, şimdi de soldakini koklasın gibi. Tabii herkesin bir kokusu var demiş. Vücut kokusu mesela e, ülkeler olarak sınırlarsak bunu demiş. Japonya'da mesela demiş bu çok az demiş bu koku. Ee, ne kokusu bu? Öz kokusu. Öz kok. Ee, yani bu şey yok. Kokuyu üreten apokrin bezelerinin sayıları önemliymiş ve de tüylü bölgelerin ne kadar olduğu önemliymiş bu kokuda. Hmm. Yani apokrin tüy sever diyebilir miyiz o zaman? Apokrin apokrin beze. Tamam. Işte apokrin yani. beze. Tüylü yerde. Tüylü, tüylü yerde biter. İkili. Evet. Ee, Japonya'da mesela Japonlarda apokrin bezeleri de zayıfmış tüy de zayıf. Bildiğimiz kadarıyla. Koku da yok aslında. O yüzden nötr toplum diyor mesela Japonlara. Böyle bir şey ama... O yüzden e... yemekler baharatlı bayağı abartıyorlar. Bir şey kokması lazım çünkü. Zirve noktası e, koku duyusunda 30'lu yaşlar. Onu da e, 30'lu yaşlardaki dinleyicilerimize muştulayalım. O zaman Şu anda bir zirvedesiniz sevgili dinleyiciler. Biz şöyleyiz yani koklayacağımızı koklalık artık. Tabii 60'a doğru azalıyor 60'ta. Maalesef diyor. Zaten bir noktadan sonra kendi kabahatini bile koklayamadığın için sorun yokmuş so gibi davranıyorsun. 80'den yani. sonra tamamen bitiyormuş. Serbest, yani. 80'den sonra serbest zaten. <gülüyor> Baba ne yaptın sen? Ne oldu farkında değilim bu durumu oluyor işte. Evet. Kızı mı soruyor, oğlu mu? Kızı soruyor. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok vefalı, oğlu kaçmış. <gülüyor> Teşekkür ederim. Böyle dikkat edin. Aman kokladığımız şeye dikkat edelim ne koktuğuna. Ve kok... Koktuğumuz şey bazı yörelerde çünkü kokmak da denir biliyorsun Hı -hı. koklamaya e, koktuğumuz şeyin de değerini bilelim e, pastırma da olsa e, ter de olsa zor bir şey söylüyorum biliyorum yani ama e, koktuğumuz için mutlu olun demişler özellikle 30'lu yaşlarda 30. çünkü bir yerden sonra o gelse de birisi ağzının ağzının kokusunu şöyle doya doya içime çeksem dersin yok yok olmaz çünkü artık geçmiştir, geçmiştir. biraz rock'n'roll ile devam edelim ardından da reklamlar falan fıstık. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo turistimler sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. severler. Oktay Demirci ile taklalar atarak gündem üstünde dolaşıyoruz. Ne olmuş, ne olabilirdi? Ama biraz hiç... da öyle bakalım olaylara. Şöyle de olabilirdi diye. Böyle de olabilirdi diyeceğimiz bilim dünyasından bir haber var. Ee, yani üç boyutlu yazıcılar biliyorsun. Yeni e, dünyanın Yeni Dünya düzeninin sabanları mı diye bir tartışma var. Çok anlaşılmadı bu. Evet hakikaten Yani <gülüyor> Mesela bizim için de sacayağı diyorlardı. Ben onu da anlamamıştım o dönem. O yeni an... Dünya diyorlar. Üç boyutlu printer diyorlar. Üç boyutlu printer ile araba bastılar falan. Benzete benzete sabana mı benzettiler? Sabana benzetler Çünkü sabanın öyle bir şeyi var ya. insanlık tarihinde. Bir böyle Ateşte bir. de öyle. Ya... Yani saban daha yakın bir şey ya. Saban tabii. Yakın tarihte. Yani sonuç olarak... Bir de ateş bulunduktan sonra Tekerlek ne gibi bir ne şey olduğu tam da bilmiyoruz. Sabanı daha çok biliyoruz sabanın etki. Saban olduktan sonra kendim üretimler falanlar filan. Bunu seni daha iyi anlatman lazım. yani ben güzel anlatırım da her şeyi sabana bağlayanı ben duymamıştım daha önce. <gülüyor> her şeyi sabana bağlayan ile de işte 3 boyutlu yazıcıyı, printerı bağlayabileceğin kadar bağlarsın sabanı da bir yerlere. Hayır şimdi mesela tarıma ve yerleşik hayata geçmek çok önemli tabii de. Onu saban diye bir şey buldu. ne yapabiliriz bu sabanı nerede değerlendirebiliriz efendim bir şeyler ekebiliriz falan diye mi yok yok saban önemli saban, saban çok önemli ee, insanoğlunun hareketlerini davranışlarını değiştirecek bir şey mi bu üç boyutlu evet, yazıcı şey. dünyanın yeni zenginlerinin adı işte ee, sakıp 3D printercı gibi bir şey olacak. Çünkü geleceğin sabanı, sabanı diye e, Tokyo Üniversitesi'nden araştırma yapılmış. Tabii üniversitede pek çok bölüm var ama e, saban bölümü. Tıp fakültesi, tıp fakültesinden profesör e, Tuyoshi Takato ve ekibi. Ee, ekibinin ismi herhalde uzunca mı olduğu için sadece ekip lideri olarak. Takato e, ve daşlar diye. Yoshi Takato'nun ismi yazılmış. Üç boyutlu yazıcılarda insan organı üretilmesini sağlayacak bir teknolojiyi hayata geçirmek üzereyiz demişler. Organ dediğimiz kemikle başlarlar herhalde. Ee, Valla şey malzememiz kök, kök hücre. hücre. Kök hücreyi e, fıt diye şeye koyuyorsun kartuşa. Çok özür dilerim yani kartuş demektir saçma printer'dan... ama yine kartuş yani şey kullanıyorsun Bu, kartuş olarak kullanıyorsun sabanınsın ipleri gibi düşün organları e, taklit ederek çıktısını alıyorsun ne çıkarmışlar bugüne kadar e, bir yapak... bugüne kadar pek bir şey çıkmadı şimdi ona bak onu karıştırmayın demiş hanım e, valla şeyin doktorun elinde bir kulakla fotoğrafı var burada yani... yani kulak gayet yeterli yani baş parmağı ile işaret parmağı arasına almış böyle şey bir şekilde gurur, Alo, gururlu, gururlu bir diyor. şekilde bakıyor fotoğrafta. Hakikaten e, Takato e, bugüne kadar e, test aşamasında hala bu teknolojimiz ama yapay kemik ürettik demiş. Ne e, güzel. Vallahi bu da çok güzel. E, amacımız demiş. E, işte şimdi bu demiş Kula. kulağa göstererek. Bu tabii şimdi yani ne bileyim 50 yıl mı sürer ucuz deyip evlere girmesi. Anne yani. bana kulak bas falan diye de daha, şey olacak Daha da hızlı sürebilir daha İnternetten hızlı kulak sürebilir. indireceğiz bastıracağız Hafif o, sivri kulak istedik mesela Onu yine şeyini tutarlar ya Onu böyle her yerde üretim yapılmasını Engeller. Engelleyecek Torrent'ten indirirsin sen şey de öyle tutarlar. Yani bu, bu malzeme olmadan Bunu üreten dolaşırsın ya Valla işte o kök zaman Kökücü sen kendinden koy O zaman sabandan bir adım öteye geçer Evet hakikaten sabanla kıyaslama yaptığında bana sanki 3D printer gibi geliyor Biraz daha biraz daha önde yani e, etkileri bakımından Ondan sonra e, ben sana sormak istiyorum kişisel olarak Ne basarsın e, diyelim Ne basarsın vücudunda bir organ basacak olsan neyi yedeklemek istersin Neyi yedeklemek isterim herhalde zarif ellerimi. Hatta yedeklerimi de hücreden. yanımda taşırım yani Sürekli. Nerede taşıyacaksın abi? Çok güzel da düşün. sığmaz. Yani kılık kıyafetimi biraz zorlar ama çok Ara güzel yer düşünüyorum. Arabanın arkasına koysan e, hava soğuk sıfırın altına indiği zaman donar monar. Omuzlar. Üstünde taşıyacağım canım o canlı bir şey değil mi? Ha Organik. sen mon montajını yapacaksın. Montajını yapacağım ama yani şey tutturma gibi, teldeme gibi. Omuzlarımda iki tane el kanat gibi görünecek. E, şu anda kullandığın kıyafetlerle olmaz o zaman. Şu anda kullandığım ellerim ne olacak diye de soruyor olabilirsin. <gülüyor> o, da... Omuz başlarında <gülüyor> hafif soracağım. Hafif bir yer açacağım. Kazağı giydim. Oradan el çıkacak. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yemek yemek falan çok daha kolay olur ya omuz başlarından. Biraz da şeyden mi alacaksın? Bileğin hafif bir bir, bir doğru saat bir... takılacak kadar. Ha bir boşluk olacak yani değil Tabii. mi? O zaman yetişir mi oradan? Ya kullanmak için değil zaten sadece pırpır pır yapacak mesela. O ha. yedek öbür elime bir şey olduğu Estetik zaman oradan çıkar sen. tabii tabii. Oradan çıkaracaksın Hı -hı. buraya takacaksın. Buraya dediğim ufak böyle kopan bir. elinin olduğu yere takacaksın. Ufak el hareketleri yapabilir. Bence yine sen onu şey yaparsın ya, kullanırsın. Apolet gibi duracak bazen mesela parmaklarla omuzumu sanki birisi o kendi kendime boyun masajı imkanı şu anda aklıma geldi. Bence bak madem ben sana e, fikir olarak şey yapayım. Biraz daha uzun tut abi onu. Tamam. Tamam mı? Dirseğe kadar gibi. Sırtını falan kaçırsın boş Evet işte zaman. ne kadar güzel. Tişörtün altından hart tart diye. Kafamı kaşır. Kafamı Oo. kaşıyacak vaktim yok dediğinde ellerim bilgisayarda olur. Hatır hatır kafanı kaşırsın. Vakte neye ihtiyacın var ki bunun için diyerek lafı yapıştırırsın yani. Ağzıma mesela portakal suyunu yetiştirecek kadar bir mesafede olsa. Evet. Evet. Sadece portakal suyu içerken, sebep görevi olsun. Yemek yerken ama tabii bir takım zorlukları da olur ege. Yani uyurken yatarken oradan oraya dönerken alışkın değilsin. Mesela gündüz uyuyorsun öyle uykusu, hı hı. kapat gözlerini kevinalar. Güneş geldi falan filan hiç yok. Üstüne koy mu? İki elinle gözünü kapat, iki elinle de kulağını kapat. Bugüne şu anda ka dört elimiz olduğunu herhalde yeni aşanlar fark etmiştir. Bugüne kadar hiç sen gündüz uykusu uyurken şu anda var olan, hala hazırda kullandığın ellerini, gözlerini kapatmak için kullandın mı? Kullanmadım, saçma geldi. Ama fazladan i̇şte, iki elim olursa işte, kullanırım işte gibi. düşün bakalım niye saçma geldi. Gerçi uzak olduğu için de saçma geldi. oldum. Tabii canım. Oldu. O kadar yakın gibi bir görüntü. E istersen hemen şey alnının üstüne koy. O da olabilir. Omuzların yani çünkü ben uyurken dönerken falan filan böyle bir şey olur. O bir zaman uyuşur kırılı... abi üstüne yatarsın uy uyuşur bir de açılmaz o çünkü şeyi boyu kısa. Evet, yani kan yani, dolaşımı şekilli şey, Şekilde simetrik böyle zor kanat gibi duracağından bana hoş geldi. Veya Sen böyle, tamamen yok, estetik düşünüyorsun. Boynunu düşü be. kapatırsın soğuktan. Atkıya atkı gerek gibi. yok. Ama o da üşüyecek öyle düşün. Gerçi eldiven takarsın ya. Tabii canım onu eldiven takar. Işıkta bir eldiven takar. Peki. Kıyafetine göre. İki el birbirine uzanabilecek mi? İki el birbirine uzanacaktım. Ee, yani parmakları sen... birleştirip parmak çevirme falan olacak. Şöyle mesela boynunun önünde şöyle duran iki el olabilir mi? Olur. Onun senin boğma riski de var yalnız. kara göz yapabilirsin. Bak, Ege. Yani bir, yarın bir gün Benim kontrolden çıkar. değil mi? Abi ne bileyim belli olmaz o zaman şöyle teknoloji bir teknoloji yani. Orijinal elleri oraya taktırırım. He. Çünkü onlar sonuçta yıllardır bana ihanet etmemiş eller. En... Zorlu anlarımda, en mahrem anlarımda benimle birlikte olan tamam. güvenim kazanmış eller. Kritik bölgeye onları yerleştiririm. Normal şu anda ellerin olduğu yere de çıktıdan aldığım. Bir şeyde. de 40 yılın yorgunluğu var o ellerde. Hak ettiler yani öyle güzel özel bir yere gidecekse o elleri gitmesi Vallahi lazım. Valla bak buna itiraz etmem. Buna itiraz etmem. Bu mantıklı. Çok güzel olur. Bu mantıklı ama işte şey o da işçiliği yüksek olur. Onu söktüreceğim de oraya taktıracaksın da ondan sonra aynısından yaptıracaksın da buraya koyacaksın. İşte o da biraz ucuzlamasını bekleyeceğiz zaten. Hmm. Gerçi çevresine falan güzel silikon çektirirsin abi. Tabii su kaçırmaz. Şeffaf. Herhalde öyle kapatıyorlar değil mi? Tabii, Organın canım. duşa girdiğinde falan yoksa leş gibi olur için su dolar. Hmm. Evet. Senin var mı aklında organ? Ben seçemedim ya. Pek çok şeyim var. İç organ mı yapsam dış organ mı yapsam diye düşünüyorum. Bir göz geliyor aklıma. Gözü yani acaba göz bağlantılarını da... yapabilirler mi diye bir endişem var. Çünkü göz hassas konu biliyorsun. Yani... Hassas bir tanesine bir seri bağlayacaklar onu. Bir de mesela kök hücremden benim bir göz üretseler Hı -hı. yine o da miyop mu olacak? Tabii. Daha da miyop olabilir. Onu Çünkü bu... en mükemmel hali olacak ya gözün. Onu yaparken böyle bir şey yapamazlar mı? Bir üçüncü göz olarak. İyi, onu iyi yapın. Bir de ben ışıklı istiyorum. O çok mantıklı ya Işıklı göz Yani üstünde ama Tabi yani direkt böyle ışık kaynağı gözün içine gelmeyecek yani ama Yani bu da şimdi 3D printer'dan basılacaksa bazı şeyler illa kendimizden düşünmemize gerek yok Yani bazı hayvanların başka şeylerini de alabiliriz Sonuçta takacağız organik bir şey olacak Tabi Mesela bu şey Kuyruk ya, gibi bir şey Okyanusta şeyler var ya ne? Tepesinde ışık olan balıklar var ha, evet. Tam senin istediğin gibi Yani böyle karanlıkta pıt diye Abi evet Çok güzel O sadece bana şey olur mu acaba? Hmm, yük olur mu? Yani Çünkü mu? ekstra bir masraf olacağı kesin. Yaşadığımız dünyada her yer ışıklı. Yani tabii ki bir elektrik sıkıntı i̇şte değil, lazım sıkıntısı da, var. lazım olduğunda da en havalısı. Ay daha elektrikler gitti dediğinde pıt diye Cık, oktay demirce. Çok güzel okuma lambası gibi. Yani böyle kuvvetli de bir şey. Ama esas istediğim göz. Veya bak şimdi okyanus dünyası dedim. Bir şey dedin kafamı karıştırdın. Birer solungaça hayır der miyiz? Aa solungaç. Biraz, birer tane yani öyle yani abartmadan. Hakikaten kulağın arkasında gizli. Yani sen kaç dakika mesela kalabiliyorsun nefessiz? Ben suyun altında 3-3,5 saat. <gülüyor> üç 35 saat kalıyorsan o solungaçlarla beraber mesela. Bütün günü suyun altında geçirme. 5-6 saat, alt saat yolculuk bile yaparsın ya. Hakikaten kenardan kenardan yüze yüze. Hele hatta sen şu ellerini taktır omuzlarına. Bir de solungaç. Fıtır, fıtır fıtır kulaş. kulaş. yani Atlantis'ten gelen beyefendi. Ne? İyi giyinme beyefendi. Bir de palet aldın mı ayağına? Oo, Ankara'dan istediğin her yere deniz yoluyla gidersin. Ben sana güzel bir şarkı çalayım bu saatin sonra Hadi çal. Lips are Megan Trainor 103.1 Radio Today. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türlüresi Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Radyoların boşluklara bir kez daha günaydın 19 Ocak 2015 Pazartesi sabahından yılbaşı zamanında kuşturmadan bayağı yoğunduk birbirimize bu seni hediye alamadık ama az önce mutfakta otururken çayımızı içerken Faire en güzel hediyeyi bulduk hazır burada yokken bir sürpriz yapacağız ve Posta Gazetesi'nin yurdumu şairlerine fotoğrafıyla beraber. Onun adından yazılmış bir şiir göndeririz. Bence en şık hediye hem çok anlamlı. Güzel. Bir de ben bir şey söyleyeyim mi? Yani kişiye göre hediye yani kişiyi mutlu etmek için verilir ya hediye. Evet. Yani bu o açıdan da düşünülce Fahir'in çok hoşuna gidecek bir şey. Fahir'i çok mutlu edecek. Bir de şöyle bir güzelliği de var. Okuyan herkesi mutlu edecek. Yani Fahir de o güzelliği hediyesini herkesle paylaşmış olacak. Çok Şimdi güzel bir olur. Fahir'de koşturuyor bin tane işi var. Oturup da bir yerde şiir yazması mümkün değil. Evet. Onun adından yazılmış bir şiir, ee, birisine yani çünkü pek çok insan birine şiir yazdı, hı hı. kendisine şiir yazılanlar var ama kendi adından şiir yazılan yok. Yani sfare şiir yazmıyoruz, fahir için bir şiir yazıyoruz. Evet, en şık tarafı da bu hediyenin. Fahir yazmış gibi. Fahir olacak. yazmış gibi. Yapacağız. Yani fahir yazmış gibi. Tabii. Mümkün olduğu kadar fahirle e, o şiir yazarken e, empati kurup, hı hı. değil mi? O fahirin ağzından yazacağız. O o olsa. Böyle yazasın isterdi. Buna diyerek. şiir yazmak isterdi. Buna şiir yazar. Orada bir fotoğraf şeyimiz var. Fahir Öğünç, var. 42, Ankara'da yaşıyor zaten. Hakkındaki bilgileri Tabii de biliyoruz. Yeterli zaten bu kadar bilgi. Ee, soyad bile yeterli de 42 orada bu senenin fırsatı ve biliyorsun. Tabii. Durumu, durumu o Fahir'in, Fahir üzerine bir gerçek yani. O yüzden ne diye yazalım? Fahir'in seveceği benim adım Anadolu gibi bir şey mi? Benim aklıma şey geldi yani baba isminden başlayarak bir şiir olabilir zeki oyuncu zeki oyuncunun oğlu Fahiroğlu diye sadece ailenin diğer bireylerine hediye vermiyor <gülüyor> sadece Fahiroğlu'da tutalım <gülüyor> o da olabilir ya da en son şeye o şiirin altında mı yazıyor isimler ne tepesinde yazar şairin fotoğrafının yanına ha, oraya da yazabiliriz belki mesela. Zeki Öğüncü'n Zeki oğlu, oğlu Tevfik Fahir, Fahir Öğüncü diye. Evet öyle bir e, şey yazabiliriz. Ama e, önemli değil. Bence şey yapalım. Bir iki tane sen yaz. Bir Konumuz... iki tane ben yazayım. Tamam mı? Hem de ee... şey diye göndeririz gazeteyi de. Siz seçiniz. Hayır hayır öyle değil. Kendi aramızda bire indirip gönderelim. Öyle onu. mi? E, tabi güvendiğimiz tab şiir. Gazete nereden bilecek Fahir'e hangi tabii, doğru. şiirin yakışacağını? Sonuç olarak içinden gelmiş yazmış diyerek ayrı yani o teorilerinden bir tanesini şiir haline getirerek mesela zarardan kar teorisini bir hı hı. güzel iki dörtlük haline getirip yollasak hı hı. hem insanlar güzel bir şiirle estetik bir e, değerle karşılaşırlar hem, hem de, de, de güzel şey, bilimsel bir şey bir, var. Evet yaklaşım bilimsel şiir çıkmış olur ee, ya zarardan karı e, şiir haline getirelim uzun uzun anlatalım. Ya ya bir gece de yeri geliyor bir gece dayı. Benim de aklımda şey var ya da bugüne kadar hiç posta Gazetesi'nde İngilizce şiir yazıldı mı? Ya da başta İngilizce olan Pigeonhole Principle diye bir şiir hmm, olabilir. E, o da güzel olabilir. O olabilir. E, Veya dediğin gibi yeri geliyor bir gece yeri geliyor abi. diye bir şiir olabilir. Başlığı bu. Şiir, uzunluk sınırı var mı? Sen, Dört kıta. Ben düzenli okudum. Düzenli olarak takip ediyorsun çünkü hmm. şiir köşesini. Ben Sen, şiir seven bir insanım. Evet son yıllarda hiç Edebiyat Dergisi almıyorum. Hayatıma şiir sadece Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri bölümünde giriyor. Orada da seviyorum yani. Yani bayağı güzel şiirler vardı bu, bu sabah tamam. yine. O zaman öyle yapalım. E, dinleyicilerimize de bence buradan duyuralım. Çünkü dinleyicilerimiz de en az Faher'i bizim kadar en az tanıyorlar. Tanıyorlar tabii. E, sevgili dinleyiciler. Bunun için zamanımız var. Yalnız Faher'i dönmeden önce bunun bu konunun bağlanmış olması gerekiyor. Yalnız gerek. Eğer, kaçırır mıyız? Niye? Şimdi ben hafta sonları okumuyorum. Hafta içi her gün bakıyoruz. Tabii de. E artık takip edeceğiz. Hafta, hafta sonu da alacağız demek ki. Dinleyicilerimiz de takip etsin. Evet dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de. Günümüzde haber versin. Yani biz yine buradan zaten duyururuz. Gönderdik bugün. İşte bugün şu aşamada diye ama e, ben de şiir yazmak istiyorum. Fahir Ünç adına. Tefik Fakir oyuncu adına derseniz size de her zaman Ha o açık. Aslında şöyle bir şey de olabilir. Yani Twitter'dan da sorabilirsin. Bir iki diziyi de onlar da ekleyebilir. Yani kolektif bir çalışma olabilir. Tabii olabilir. Bir ha yani şiirin içindeki bir iki dizi Çünkü benim Posta Gazetesi'nde gördüğüm şiirler oradaki şiir anlayışı bir ölçü, ritim efendim yok. bir tutarlılık arayan şiirler yok orada genelde. Tek kural şey var, ifadesi var, duygu. Duyguyu, Duyguyu verebiliyor mu? sonra evet. Veremiyor mu? Duyguyu veriyorsa e, problem yok. Onun içinden gelmiş. O sanatçının içinden gelmiş. O yüzden bir dörtlük olabilir. Ben de Fahir için şöyle bir, bir dizi, dizi şey olabilir. Bir şey olabilir sevgili dinciler. E, sizden de bu sürprize katkıda bulunmanızı, bu hediyeye katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Biz de fotoğraf kısmını ve posta masraflarını tamamen üstleniriz. Tabii. Posta derken gönderme masraflarını. Gönderme masraflarını. Yoksa paralı değil değil mi o şiir köşesine Özel şey yani. yapmak için? Yok. Ama tabii ki o şiir yayınlandıktan sonra paralar akmaya başladığında yani dinleyicilerimiz de bundan payını alacak. Tabii burada. ki. Söyleyeyim, telifini ki. de alacak. Ee, ve ilişkiler diyelim o zaman. Bu güzel bir paket dedikten buyurun. sonra. E, yine yeniden beraberler demişler onlarla ilgili. E, Selena Gomez de, e, Justin Bieber. Ama onlar e, çok, yakışıyordu. çok yakışıyordu. Çok yakışıyordu. Çünkü gören herkes al birini vur öteki ne diyordu? Çok üzülmüştük ayrıldıkları zaman. E, tekrar... E, El ele tutuşarak Los Angeles'ta bir yemek e, yemişler. Bu sırada fotoğrafları var. El ele tutuşmaları da şey yani bir elinde çatal veya kaşık artık yani artıyorlarsa. Öncelerim çocuk yıldız ya kesip getiriyorlar zaten bunları. Yok artık geçti 20-22 yaşında geçti oldular mi? ya. Hadi, Hadi ya canım. rahat rahat kendileri yiyordur o zaman. Tabii yemeği. tabii. De işte tek elleri şey yine el ele tutuştukları için o nişanlı el tutuşması diye bir şey <Gülüyor> var ya. Masada. ama bir elinde yağlı olmaması iyi İşte o sürekli o sabit duruyor ona belki içeceğini alıyordur bir tek ıslak mendili açarken Justin Bieber Selena'cığım şunu bir yırtalım falan diyor çünkü iki kişi yo onda da bırakmamış şimdi yeni başladığı için onda da şey yapmamış bir eliyle e, ıslak mendili almış ağzıyla açmış iki dişinin arasında böyle şey yaparak o yırtık yeri vardır ya Hı -hı. oradan Bunu oradan tutmuştur tırt diye açmış zaten hemen tut diye bırakmış kendisine ıslak mendil o ayrıntı da var fotoğraflarda Ay, ee, çok, sevindim. Vallahi çok, güzel. çok sevindim çünkü ben bir artık 2015 demekten yılmıştım artık arabayla Selena Gomez'in kaldığı otele gitmişler herhalde ellerini yıkadılar orada ee, güzelce çünkü ıslak mendil ne kadar da olsa çıkarmıyor, çıkarmıyor. bir hoşluk bir ferahlık veriyor ama tam bir hijyen sağlamıyor bir de bu Justin Bieber'ın bodybuilding fotoğraflarından sonra mı Selena ben hata yaptım dedi acaba yani zannetmiyorum Selena çünkü e, ona bakmaz. Yani Selena Justin beraber. Justin'in ruhunu seviyor tabii. Tabii hiç öyle bir durum yoktu. E, Justin'de de bir değişme olabilir. Selena'da da bir değişim Karşılıklı bunlar BG. Yani karşılıklı. biz de takip edeceğiz artık. Takip edeceğiz. Bak mesela ayrılanlar da var. Yani herkes birleşecekti dünya Hadi bir canım. denge üzerine kurulu. Tabii. Ronaldo'yu biliyorsun. Biliyorum. Bilmiyorum. Altın top tamam. ödülünü kazanan Yani ismini biliyorum da tipini görsen bilmiyorum. Bilirsin ya tipini de bilirsin Yok, ya. Yok bilmiyorum galiba. Bir tanesi çirkin de o Ronaldo yakışıklı da olan adam mı? Vallahi şimdi bir tanesi de değil. çok oldu. soru var yani. Ronaldo. Ronaldinho'yu biliyorum ben esas. E, Ronaldinho baya şey artık geçmişte kaldı. Öyle mi? Yani Ronaldo'ya göre geçmişte en azından. Brekazi'ye... Yakın, prekazi'den Ronald. daha tabii genç daha yakın zamanda Ronaldo Real Madrid'in oyuncusu şu bak ya tipini göstereyim ben sana ha, tamam diyorsun. tamam yerli Ronaldolar vardı ya ha, evet yerli, tamam, yerli bir Ronaldo'dan ben. bilmen lazımdı doğru altın top ödülünü kazanan Gold geçen boy. hafta Ronaldo ne olmuş Hop hop altın ee, top diyerek ödülünü almış. Yılda bir kez olan bu önemli geceye Ronaldo'nun 5 yıllık sevgilisi model Irina Shayk katılmayınca ayrılık dedikoduları başlamıştı. biter ki 2015. <gülüyor> geçen geçen hafta e, bu dedikodulardan sonra Irina ile Ronaldo'nun ilişkisini bitirdiği doğru diyerek Irina Shayk'in menajeri açıklama yapmış. Hadi ya Vallahi. menajer açıklıyor ne kadar acı? Irina'nın Ronaldo'nun annesiyle geçinemediği için ayrıldığıysa <gülüyor> ise menajer. Annesiyle geçinemiyor derse inanmayın. İnanmayınız, i̇nanmayınız demiş. efendim demiş. Ondan sonra Ronaldo'nun daha önce tek gecelik es esprileri olduğu e, ortaya çıkmıştı. Irina affetmişti falanlar filanlar. E, ve sonunda bu ayrılık resmileşti. Yani dünya bir ne üzerine kurulu? Denge üstüne bir kurulu. Bir denge üzerine kurulu. Biz de e, bu denge içinde hüzünleneceğiz ama başka bir tarafa baktığımızda da mutlu olacak bir şey bulacağız mesela şimdi Ronaldo sen bana deseydin Ronaldo ile İrin'e ayrıldı benim bugünüm mahvolmuştu. mahvolmuştu ama ne oldu Justin Bieber ile Selena Gomez birleşti dedin ben toparladım kendimi sarılacak tutulacak bir şey bir bana. iyi bir kötü haberin olsa elinde hı hı. Ege bunları biriyle paylaşacak olsan evet. iyi haberden başlarsın kötü haberden başlarsın yoksa paylaşacağın kişinin inisiyatifine mi bırakırsın yani ben, de sorar mısın? Genelde e, iyi haberin gölgesinde kötü haber verir. Ama tabii hangisi şeyse derlerler. Bir tane. şimdi bir tanesi iyi haber, bir tanesi kötü haber de bunların da kendi içinde değerleri var ya. Evet. Yani iyi haber çok çok iyi bir şeyse onu söyle. Arada da, ya bu arada ne? diye kötüyü söyle. Kötü yani karşıdakine sormazsın değil mi? Sana bir iyi bir kötü haberim var. Onu hangisi bile? Bir de mesela kötü haber daha büyükse iyi haberi hiç söylemesen de olur. Mesela bu konuda Selenayla Justin beraber olurken Ronaldo ile Irina ayrılıyor. Bunda mesela senin yaptığın doğruydu. Ben ilk önce Selenayla Justin'in beraberliğini söylerdim. Ya bu arada Ronaldo'da ayrılmıştı. Da neyse ya acaba bunlar ne yaptılar diye hemen tekrar şeye dönerdim. Çünkü yani ilk başta kötü haber verip ondan sonra Selenayla ile... Sevinemez Justin şey olsa o bir teselli gibi olur Teselli uydurmuş gibi de oluyor Ama olur mu yani esas e, şey haber o Gündemi çalkalayan ve herkesin neşreye boğan haber o Aynı aynı otel odasında ellerini yıkamışlar düşünsene Ne kadar Bizim güzel için ya Valla çok mutluluk. güzel yani Gerçekten öyle Mutluluklar diliyoruz kendilerine Artık böyle gençlikten kaynaklanan fevri hareketler olmayacak demiş Justin Bieber Bence olur Olur demişler zaten <gülüyor> Olabilir demiş o da Kafada <gülüyor> Bence olur E Daha genç Daha genç Tebrik ediyoruz kendilerini. Herkese sadece Ronaldo'yu şeyi onları geçtiğimiz sanılmasın. Onları da tebrik ediyoruz. Onlar e tabi, da büyük onlar bir de. karar almışlar sonuç evet, olarak. Doğru İnşallah ikisi için de hayırlı olur. Irina da pırlanta gibi bir insan. E, Ronaldo zaten daha pırlantalı ne altın topu almış. E, kendilerini anlayacak ve onları taşıyabilecek birisiyle beraber olmalarını diliyoruz. Hadi bakalım. Bizim magazin dünyamızdan bir şey var mı? Bizim magazin dünyamızdan yeni bir gözlük çıkmış. O var. Çok var ya. İşte kay, Kayan ünlülerimiz var. Değişik hmm. yerlerde fotoğrafları var. Ayrılan barışan yok. Ondan sonra ayrılanlar barışanlar var tabii canım olmaz mı? 18 yaşına girenler var. Ay harika ya, Ondan harika sonra... yani dünyada her şey şu anda tam planladığım gibi tıkır tıkır işliyor işte oktay. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Birer başeta alır mıyız oktay? Birer tane alalım valla. Bize tane ortaya alalım. bir tane başeta yapsınlar. Bu arada Ahmet Sağlam Şov yeni metinleri ulaştırdı bana. Geldi e işte mi Metinler? Perşembe günü e, dükkanda unuttuğum için ancak yarın sabah. Sen de her şeyi bir yerde unutuyorsun Ege ya. Onu otelde unutuyorsun, bunu dükkanda unutuyorsun, bir şey unutuyorsun falan. Yani kaybedeceksin bir de çalınacak diye korkuyor. Yani şimdi böyle kızgınsın bana bir de yeni şovun senin üstüne kurulu olduğunu söylesem daha da sinirleneceksin. Niye sinirleneyim ya? Niye getirmedin diye. <gülüyor> E olsun canım. Yani Fahri bu şeyden e, mahrum kalmasın. Yani onu o zaman özel bekleyeceğiz Fahri. Tamam. Tabi. Pazartesi şey yapalım. Ünlüler ne yapıyor dedin? Koşan koşanaymış. Hadi canım. Tabi tabi. Ee, İstanbul'da e, bütün ünlüler koşmuş. Ee, ama böyle biraz... bir maraton falan filan bilmem ne böyle bir şey değil hani. Bir ben hepsini gördüm onları Öyle değil. Koşanları mı gördün? Hı hı. Yani cumartesi günü bebek sahilinde. Ee, nasıl diyeyim profesyonel sporcu kıyafetleriyle Pıtı pıtı yürüyenler vardı. Bebek sahinde kim koşmuş hangi ünlü? Zafer Algöz. Gördün Zafer mu? Algöz'ü görmedim. Hayır. Belki e de taytından tanıyamadım. Ne renk taytı tight vardı? Taytlar, şeyler, tayt üstü shortlar, garip garip. Ne yapıyorsun siz? Pem fosforlu gözlerim yandı bir yerde. Halbuki koy bebek sahiline o aletlerden. Ha bir de o aletlerden yok var, mu var, var, onu, var? Onların da <gülüyor> kullananlar var mıydı? <gülüyor> Valla kullanını görmedim. Herhalde magazin gazetecilerine yakalanmak istemedikleri için saçma hareketlerle ilkel e, ritüelle benzeyen hareketler yapmayı tercih etmediler ama şey yani niye o kadar abartılı giyiniyorsun? Ben de kotla yürüdüm aynı sahili. Zaten telleme yok bir şey yok. Aynı hızda yürüyoruz. E koşmuyorsun işte sen? Hayır dünyayı bütün koşan yok ki zaten. Herkes yürüyor muydu? Herkes yürüyor. Biraz daha hızlı yürüyordu. Önünde ben varım. Yavaş yavaş etrafa dolaşıyorum. İşte sen o zaman yürüdü Koşanları görmedim. Koşan koşan diyorum Meggie. Yani bak zafiyetli gözler. Koşmuş. Koşmuş. bir su altında fotoğraftan gördüğüm kadarıyla Beşiktaş forması. Forması alt tarafta Eşo, eşortman diye geçer. Tamam. Ondan sonra o mesela Engin Öztürk. Onu da mı görmedin? Görmedim. Nerede koşmuşlar Bunlar Aras, Aras Bulut. Aras Bulut inemli. Onu da Hı -hı. mı görmedin? Onu gördüm. <gülüyor> Onu gördüm. O bayağı da hızlı koştu ya. Yani. Daha doğrusu görür gibi o fıt diye yanından geçti. <gülüyor> Onlar hep koşanlar. Belki ünlüler şey diye yürümüyor olabilir koşuyor. Bir an önce bitirelim de sporumuzu. Olabilir. Kimseye yakalanmayalım. Fotoğraflara falan filan. Zaten şöhret derecesine göre hız artıyor. En ünlüler en önde koşuyorlar. Diğerleri yavaş yavaş. Hiç ünlü olmayan da bir dizide bir esas çocuğun arkadaşının misafirini oynayanlar yavaş yavaş millet görsün, idrak etsin, tanısın diye. Çok ünlüysen mesela hiç görünemiyorsun. Halbuki koşmuyor musun? Hayır, koşuyorsun. Koşuyorsun. Ama çok hızlı koştuğun için. Mesela Ajda Pekkan'ı hiç gördün mü sen? Ajda Pekkan'ı zaten yanından bir saniyede de geçse tanırsın. Ama öbür ünsüz bir adam. Karşıdan geliyor yavaş yavaş. Sen yanındaki... Bu şey değil mi diye Ay o... Olur mu falan diye böyle tartışacaksın? ona zaman lazım. Onlar yürüyorlar o yüzden. Yürüyorlar. Ee, böyle spora vermiş İstanbul e, kendisini. Ünlülerimiz partiye vermiş, spora vermiş. Herkes çok mutlu. Şöyle gazetelere bakınca onu görüyorum ben. Çok güzel davama. Darısı Ankara'nın başına yani o güzel havalar. Güneş. Böyle güneşe çıktığında ısınma falan. Ve unuttuğumuz hislerdi yani. Hadi çok ya, gitmiş gibi oldu Çünkü ben gittiğimde Ankara'da da hava iyiydi. Yani bir derece falandı. Bahar, havası Bahar yani. havasıydı. Bahar havasıydı. Döndüğünde sıfırın altını gördük herhalde. Sıfırı gördük tekrar. Hazar yani günü sıfır resetle başladık. <gülüyor> Sıfırdan başladık yani. O zaman e, hızlı bir şekilde okullarda dağıtılan besin maddeleri e, başlığımızı, dosyamızı açalım. Mandalina. E, mandalina niye dağıtılıyor ya? Kullarda... Biz koyduk Ali'nin çantasına bu sabah. Ya, veli'nin koymasından bahsetmiyorum ben. Okullarda dağıtıp. Ben mesela e, hatırlıyorum İzmir'de ilkokul, hatta ortaokulda da vardı. E, fındık, incir... Bize de fındık geliyordu ya yüzüm. o dönem çok güzel fındık yiyorduk Şimdi fındık çok pahalı olmuş bu sene Fındığı vermiyorlar herhalde Fındık yağı da çok pahalı olmuş Manisa'da başlamış e, bu uygulama tekrar e, Ama fındık falan yok kuru yüzüm hmm. Kuru üzüm dağıtılıyormuş okullarda Bilmiyorum ki çocuklar kuru üzümü sever mi? Yani bayar yanında bir şey En kötüsü bir leblebi koymuş Bir, bir yani. tuzlu olması lazım değil tabii, mi? Tabii tabii o zıtlıktan tadı çıkar kuru Bir de oyunu açık bir şey değil yüzüm Ha diyeceksiniz fındık oyunu açık mı? Açık tabi. Alırsın mesela ikiye bölersin. Tabii Ağzında bir şey yaparsın. Dörde bölersin. Dişinin üstüne koyarsın. Ay dudağım şişti falan dersin. Tabi hadi ağzına tamamen hepsini almadın. Böyle parmakların arasındayken bir kısmını ısırırsın. Onu tekrar koyarsın. Bir şey kuru yüzümle sadece burnuna sokup yapıp ay burnundan bir şey çıktı diye yeme. Şu Ama aklıma gelen. Mesela leblebi olsa leblebinin tepesine geçirirsin kuru üzümü Evet aklına, sarıyorsun hamburger yaparsın. iki tane bir altlı bir üstü yaparsın. Öyle atarsın yanındakine. Yani... Tek başına kuru üzüm şova açık değil. Ve de çocukları maalesef kuru üzümden soğutma riski var. Kıymetini anlamaz çocuk. Evet o da bir değersizleştiriyor yani. Ama e, iyi bir başlangıç olabilir. E, kuru yüzümün yanında biz Manisa'daki yetkililere buradan seslenelim. Güzel bir tuzlu. Evet. Yani bir tuzlu lazım. E, leblebi de onun için. Çünkü beyaz leblebi mesela şey yapar. Boğazda kalır bir şey olur. Tabii, bir Çok de akarsan. derste hani, ufak bir rakasıyla beraber... Her sıraya üç kişi mi oturuyor sıralarda? Ee, üç kişi, üç buçuk kişi. Öyle bir şey olması lazım. Her yani ufak onun bir de servisi zor öğretmen yapması lazım. Ayakta bir takım e Getirir herkes ya. da şey kümelere yani. ayrıldılarsa mesela er kümeye bir büyük ortaya şeyler ne leb falan filan. Nasıl? Sayman'ı var kümenin küme başkanı var bir tane de servisçi. Siz ne koyuyorsunuz hakikaten Ali'nin çantasına? Beslenme çantası diye ayrı bir şey var mı yoksa çantasının içine torbada mı koyuyorsunuz? Valla torbada koyuyorduk da mandalina o çok dayanıklı bir şey olmadığından Ezilir bir mandalina. Kap içinde koyuyoruz şeyi. Kap dediğin? Yoğurt kapı tipi bir şey mi? Eee lüks bir kap. Ha böyle dört tarafından tık tıklı. <gülüyor> tık tık ha, onlardan koyuyoruz. mı? Ondan sonra ne koyuyorsunuz başka mandalina, mandalina dışına? koyuyoruz. Efendim fasulye taze fasulye koyuyoruz. Sefertası aldık biz ona. Ciddi taze fasulye koyuyor musunuz? E ne koyuyorsunuz? Mandarine, kraker. Zaten evet. okulda yemek var. Bu yemekten önceki teneffüste öyle bir şeyleri var. Arkadaş buluşmaları var. Herkes bir şeyleri paylaşıyor falan. Orada yemişsin. Kemirsin diye. Ekmek arası şey kalktı mı ya uygulamadan? Aa, Ekmek bütün arası, okullarda yemek var oradan. Domates, peynir falan filan böyle bir şeyler kalktı mı o uygulama? Bizim zamanımızda vardı. Ben lisedeyken Hı. daha önce anlattım bilmiyorum da Okula her gün bir ekmek götürüyordum. Ve de başka hiçbir şey götürmüyordum. Yani içi, içi dolu mu? İçi dolu tabii. İkiye bölünmüş şekilde mi yoksa bir ekmek? Valla onun daha dramatik olsun diye böldürmeden babam hazırlıyordu sabahları. Hı, ne koyuyordu içine? Vallahi bazen mesela İzmir köfte. Soslu soslu ha. ekmeğin arasında normalde sucuk falan filan. Bizim şeyler. sınıfta da köfte yiyen çocuklar vardı. Ekmek arası köfte. <gülüyor> biz Ve de şimdi biz bakardık. Telefon. Böyle biz diğerleri olarak bakardık o köfteyi yiyen yani Ben okula başka hiçbir şey götürmüyordum. Yani şey her sabah gri pantolonum, lacivert ceketimi giyiyordum. kravatım bağlıyordum, defter kitap yok. Hı. Bir ekmeğimi alıp gidiyordum. Teneffüste ek... de kutu alıp. Uzun teneffüste. Çünkü uzun teneffüste anca yenir. Anca şey. yenir, evet. Bu hmm. çok güzel bir dönemdi benim. Evden bir ekmekle poşetin içinde çıkıp okulda yemeği bekliyordu Benim de e, istisnasız yerim ekmeğim vardı ama öyle köfteli möfteli değil e, peynirli domatesli. O da çok güzel. E, şeyli ama tabi şeyde basılmış. Çanta basması. Tırt tırt da basılmış. Ha, Onun, tost makinesinde Tost mi? makinesinde basılmış. Onun üstünde de bir çanta basmış. Çanta basması, çanta basması daha güzel. Onu hiç unutamadığım bir şey. Birinci sınıfta ilk haftalarda daha böyle yeni okul dünyasına girdiğim zaman yine annem koymuş çantama. Hı hı. Bundan sonra açmıştım. Nasıl açım? E, açtım böyle uzun teneffüste. Torbayı açamadım. Çok mu sık bağlamışlardı? Vallahi bilmiyorum ki hatırlamıyorum. O dönem ki e, şu anda da hala, hala devam eden beceriksizliğin mi hasıl oldu bilmiyorum. Açamadım. Bütün ve herkes yemeye başladı. Sen herkes yedi. Kimse de gelip şey yapmadı. O dönem tabii yani çocuklardan ya da bir şey ya, Yazık ya yani. yazık yani. Çünkü ben gözümde senin eve sinirli dönüşünü canlandırıyorum şu anda. Annem hala o konuyu üzülerek hatırlar. E vallahi, Onu açamamıştım vallahi. falan. Üzülmesi de yani aç kaldığımdan değil de niye, niye birini açtırmadın? <gülüyor> ah benim saf oldum diye. Yani öyle Şimdi bir Vallahi ben annenle şu anda empati kurdum. Yani bir sınıfta ekmeğini açamayan Oktay Demirci değil de ekmeği açamadı. Ben niye böyle bağladınız falan diye Oktay'ın karşısındaki anne Böyle <gülüyor> öyle dönmüştüm ya. Hakikaten çok yani travmatik bir şeydi. Evde açtın şeydi. yedin mi peki? Yok o ev, artık eve döndükten sonra o ekmeği bir daha görmek istemedim. Hadi ya. Tabii o canım. da zaten sen ondan sonra ekmeği kestin. Ondan sonra sütü. <gülüyor> i̇şte o soba devrilme hadisesi var ya benim sınıfta sınıf devirdim, sınıf devirdim. O, <gülüyor> gün. <gülüyor> o gün etkisiyle olmuştu Doğru. <gülüyor> o sinirle e, sinirimi atıp eve sinirli gideceğime eve mahcup giderim yolunu seçmiştim ve öyle bir şey yapmıştım bu arada bir dinleyicimiz e, Haraser e, Twitter'daki adı o da atılan fındıklar Çernobil'den kalanlardı diye yazmış yapma ya hmm, o yüzden mi acaba böyleyiz ya biz ülke olarak yani Vallahi... Çernobil fındığının etkisi mi acaba bu Şimdi keyfim kaçtı ya Valla Çernobil'de Ne ]mış. kadar güzel yemiştik onları Hapurupur yiyorduk O zaman internet de yoktu Hemen şey yapsınlar veliler Çernobil fındığı diye Mesela biz aline bir şeyler alıyorduk Şu aralar popülerdir Ama senin yiyenlerin hep erkek Ne? Küçük lastiklerden bilezikler yapılıyor ya He. Onlar kanserojen diye bir şey çıktı Biz ne yapacağımızı şaşırdık Emen toplayıp yakacaksınız abi. Valla yakmadık da onları. Yani kıyamadık. Ağlı da bir şey çünkü. Geri dönüşümü açacak. Yakmak da zararlı çünkü onu. Tabii tabii. E? Duruyor şimdi. Ulaşamayacağımız bir yerde. Dolabın en üstüne mi koydunuz? En üstüne koyduk. Çok iyi yapmışsınız. E aramıyor mu kızlar? E, Nerede aynen, bizim bilsek. Ben geçen var? gün onun içinden başka bir şey almaya çalıştım. Dokunma ona. Dokunma kanser olursun falan diye şey yaptı. O kadar korkuttuk. Ha bayağı e, korkmakla evlenmek arasında bir noktada yani şu evde an. Evde niye tutuyoruz onu bilmiyorum. Şimdi o zamanlar hiç kimsenin bir Facebook'ta, ne bir Twitter'dan bu fındıklar şeyi yazamadı tabii. Niye televizyonda şeyi ben hatırlıyorum bakanın çıkıp çay içtiğini çok meşhurdur ya o da. İşte fındık da yemiştir büyük ihtimalle. Onduk açam. Yemeden <gülüyor> fındık. Çay. Çay radyasyon olmadığına göre fındıkta hiç yoktur diyerek. Hiç yoktur. Öyle bir e, gerçi sonra galiba. Yani şey radyasyon o içen bakan da galiba kanserden, kanserden öldü, evet. öldü değil mi? Öyle bir de garip bir durum var. Öyle yazmış. Neyse artık yok zaten. Fındık mındık da yok Fındık artık. Fındık kanunu. İşte verilirse ha, ha. üzüm verilecekmiş. Kaju versinler. Lüks okullarda, kolejlerde hep kaju. Ona da çok zararlı diyorlar. Kaju mı? Evet. Kaju niye? Yağlı mağalı falan diye böyle. Hem parası... yağ oranı çok yüksek hem de işte böyle bir... Fiyatı pahalı. Dürtüklüyorlar falan filan gibi. Yani şeyle... Dü Oynuyorlar işte daha büyük olsun bir şey olsun falan, ha, öyle, falan. öyle şeyler var. Nerede şimdi? o eski kajular? Nerede? Zaten Abi, kaju nedense yeni, de yeni de girdi değil mi ya? Zaman girdi hakikaten. Yeni girdi hayatımıza. Ben kajuyu gördüm. Bir tane de şey var. O hani kaju tamam geç girdi de bize de ne kavurga diye bir şey vardı. Sen yedin mi ondan hiç? Yedim tabii canım. Patlamamış şey mısır. mısır. Evet. Ama mısırın... daha yumuşak değil mi? Evet de işte böyle tam patlatmadan önce mi çekiyorlar onu bir kavrulmuş bir şey He. var onun. He. Bu güzel ona dönülebilir mesela. Onu ben hiçbir yerde görmüyorum artık ya. Ben onu bulayım sana. Doğum günü hediyesi. Faire, Şiir yazacağız. Posta gazetesinde sana da 100 gram kaburga. Biraz izledim ama olsun. Önemli olan düşünme. Oktay toparlayalım mı yavaş yavaş? Toparlayalım. Vakit geldi artık. Toparlayalım. Hay hay. Sevgi dinleyiciler inşallah güzel başlamışsınızdır haftaya. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Hepinize güzel bir pazartesi diliyorum. Hoşçakalın. Bugün mükemmel bir gün olacak.